Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Merhaba. Ali Bey. Merhaba. Bayramdan sonra, bir hafta aradan sonra tekrar gündemimize dönelim. Suriye başta olmak üzere Suriye politikaları epey bir hareketlilik var. Ama asıl gündem de sizin oralarda oluyor galiba. Ot diye gece yarısı baskınları, ağaç kesmeler evet. vesaire Ve mesele bayağı ciddi bir ekoloji mücadelesi olarak da devam ediyor. Bir yandan şeyde mesela Kuzey Ormanları'nın kesiminde helikopterle fotoğraf da çektirmiyorlarmış artık. Görünmesin evet. tahribat diye ama şey zaman gazetesi ilginç today zamanında ilginç fotoğraflarla tahribatın boyutları hakkında biraz fikir sahibi olmak ve ürpermek mümkün. Öte yandan da bakan, orman ve ormancılık bakanı da şeyle ilgili konuşuyor. Ne kesiyorsak onun iki katını dikeriz. Dikiyoruz diye böyle gidiyor. Ama 2012'de dikmemişler mesela. Evet. Yani e, Orta Teknik Üniversitesi'nde yani bile bu konu de bir durum söz. Evet. Olması tüm yasaları dinlemeksizim süreçleri beklemeksizim adeta e, daha, daha gece yarısı biz bayram, evet. bayram tatilinde gece yarısı operasyon yapıyor haberim yoktu diye de tweet atıyor evet, evet. gerçekten e, bununla başladık ama yani nereye baksak e, benzer görüntülerle karşı karşıyayız yani bayram süresi içerisinde, e, bayram öncesinde e, demokratikleşme paketi tartışarak girildi. E, bayram süresince de e, başbakandan ve hükümet yetkililerinden e, bu konuda e, enteresan yaklaşımlarla e, karşılaştık. Yani işte açılan paketin içeriğinin yeterliği, yetersizliği, e, eksikliği e, bir yandan tartışılırken e, başbakan iki konuda adeta incilerini sıraladı tanesi üst kimlikle ilgili, işte üst kimlik millet Türktür, Kürtlük bir etnisitedir görüşünü derceyledi. Diğer bir mesele de işte size özel okul kurum öğretim, nasıl öğretirseniz öğretin meselesi. Yani bu tavır işte demokratikleşme. görerek verilmesiyle karşı karşı olduğumuzu söylemek e, mümkün. Gerçekten e, bu tavır yani hem e, bir Türk kelimesinin üst bir e, kimlik e, taşıdığına dair bir ifadenin kullanılması ondan sonra ve diğer e, şeylerin e, e, onun altında yerleştirilmesi bu başbakanın zaman zaman Gerçekten duyanmış bir yerinde bir ana dilde eğitimin özel okulda para karşılığında öğretilmesi neyle bağdaşır? O da diğer bir incisi bu bayram süresi içerisinde. Evet, bunun devamı niteliğindeki olan kendisinin değil, başbakanın değil ama onun danışmanı Yalçın Akdoğan'ın da yazdığı bir yazıyı da Yetvart Danzikyan Belirtmiş Radikal 2'de ee, ve önemli sizin dediğiniz noktayı daha da e, altını çizerek meydana getiriyor. Çünkü BDP e, çatlar mı başlıklı yazısında e, şey demiş BDP'nin batıda seçimlere gireceği parti olan HDP hakkında şöyle diyor. İşte öncelikle BDP içinde yıllardır mücadele eden büyük bedeller ödediğini düşünen Kürtler bir sosyalistin veya Türk'ün el üstünde tutulmasını bunu kabullenmiyorlar demiş. Yani çok kandilin altında ezildiği daha BDP'nin bir türlü güç kazanamadığı kandilin altında ezildiği daha diliyle konuştuğu gibi klasik sağ devlet söylemlerinden oluşuyor diyor. Yani çok aslında üstten bakan, hala bir müzakere zihniyetinden hayli uzak, birilerine bir şey bağışlama havasındalar AKP ve Erdoğan ve istenmeyen hareketler karşısında bir cezalandırma sistemi kurmayı kendilerine hak görüyorlar demiş. İşte sırrı süreye Önderi mesela aday göstermek, seçimi AKP'ye hediye etmek olur filan diye mesajlar da gönderiyor BDP yani bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi ikisine birden yani yeni müesses ya ortaya nizam ortaya koydukları işte tartıştığımız eksik bulduğumuz işte üzerinde yorum yaptığımız paketin kendileri tarafından da sindirilemediğini gösteriyor bu yaklaşımlar bir lütuf ihsan ederek bir demokratikleşme olmaz. Çünkü bunlar normalleşmedir aslında. Yani normal aşağılayarak, hor görerek aldım size şunu verdik yaklaşımıyla hem ülkedeki için içinde azınlıkla tabir edilen kesimlere hem ülkenizin neredeyse 3'te 100'ü oluşturan bir nüfusa yaklaşım böyle devam etmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Gerçekten e, önümüzdeki dönem açısından da hem bu yetersiz olan e, paketin e, tamamlanması açısından. Bugün de Bakanlar Kurulu Suriye ve e, Demokratik İşim Paketi üzerine bildiğim kadarıyla toplanacak. E, daha çok fırın ekmek gelmesi gerektiğini gösteriyor bu konularda. Bu yaklaşımlar onu gösteriyor. Evet bu demokratikleşme paketleri, Kürt sorunun çözümü barış iradesiyle ilişkin süreç iflas <Sessizlik> eden Suriye politikasından ayrı düşünmek pek mümkün değil. Yani bayramda bir de damgasını vuran konulardan bir tanesi de i̇şte Washington Post ve Journal'da Ross çıkan yazılar üzerineki polemiklerdi. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta bu süreç açısından hep bunu tekrar ediyoruz. Pek çok şey etkileyecek bir iç dinamiklerine, Türkiye'nin iç siyasetine, hükümete, AK Parti'ye olan etkileri. Ayrıca Kürtler üzerinde, Kürtlerin Türkiye Kürtlerinin ilgilenecekleri, politikalar üzerinde bölgedeki Kürtlerin topikün kendi aralarında birbirleriyle tek tek Hükümet de e, yani içinde bulunduğumuz yıl içerisinde özellikle Birleşik Devletlerin e, Suriye üzerindeki politika değişikliğini e, tam anlamıyla e, okuyamadığı e, gerçekliğiyle de karşı karşıya. Çünkü Türkiye ve Suudi Arabistan e, ABD ve AB ekselindeki politikanın icraçısı durumunda Suriye e, krizinde yer aldılar. Ama bu e, Bak şu ki e, bu süreç çok uzadı ve e, Birleşik Devletler ve AB'nin içinde bulunduğu iktisadi krizin de e, etkisiyle burada e, aynı zamanda özellikle burada Suriye ekleminde AB ABD eklemi karşı tarafta e, e, Rusya, Çin ve İran'ın bulunduğu eklemle adeta e, bu yemişemediler. Yani burada bir Üniversitesi ee, Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar çıkma imkanı söz konusu olmadı. Dolayısıyla hem e, Suriye içerisinde yaşanan, yani muhalefete de olan destek, e, orada çok büyük bir el-kaide gücüne e, oluşmasına e, ve İslamcı pratikat İslamcı bir oluşuma e, kadar gitti. Hem e, uzlaşamamaları e, Rusya ile Amerika ilişki devletlerinin bir uzlaşma imkanını bulamamaları, aynı zamanda buradaki muhalefetin radikal islamcı bir kimliğe doğru bilinmesi, aynı zamanda tabii ki Irak'ta yaşanan deneyimin de göz önünde bulunduran batı ekseni burada bir uzlaşma dosyası çizdi ve sonuçta ile Amerika Birleşik Devletleri bir masada buluştular. ve Bu masada da masa Esad rejiminin, Bağız rejiminin devamına ilişkin bir kararla sonuçlandı. Yani Esad gider ama Bağız ve o sistemin varlığını korunacağı adeta Irak'ta da, sonuçta Irak'ta da böyle benzer bir durumla karşısındı. İki eksen bu Suriye konusunda birlikte yönetme denilen bir yaklaşımda, yani o anlaşmalarının temel nedeni hem Suriye, Çin Çin e, eksiliminin hem de AB, ABD eksiliminin e, filan böyle bir e, durumu e, bu ile sonuçlandı. Şimdi bu uzlaşma e, Suudi Arabistan ve e, Türkiye'nin iki buçuk yıldır olan inisiyatifini e, adeta e, ortadan kaldı. Yani e, burada artık Türkiye ve Suudi e, özellikle de bölgenin e, Reklamdan çıkarıldı. Şimdi böyle baktığımızda, e, hani geçmişte e, Irak, e, Irak medeniyle hatırlayın, e, Saddam'ın kimyasal silahları vardı, El ile işbirliği, bire buraya müdahale edildi ve oradaki yönetim sona önce e, esas mesele ondan sonra başladı ve ülkesi e, ikiye bölündü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bizim ku e, kuzey dediğimiz Güney Kürdistan'da olan bazen yönetimi dışında aşağıda e, İran'a e, yakın bir yönetim oluşması son filan ülke sıkarsız bir e, duruma e, girdi. Şimdi bu, e, bu süreci bu tabloyu ki bu, bu meselede e, Birleşik Devletleri e, çok zora soktu vesaire bunları biliyoruz. Şimdi aynı deneyimi burada ve sonunda ne oldu? Sonunda gene e, İran'ın e, 'a yakın bir Güney'de e, Şii yönetim var. Yukarıda Amerika Birleşik Devleti'nde yakın bir Kürt Zedere oluşumu söz konusu ve e, yine e, Eksende e, paylaşım aynı şekilde gerçekleşti. Evet ülkeyi de, kan de götürüyor galiba. Aynı evet de götürüyor. Dolayısıyla, en büyük bir yandan da devam ediyor. Dolayısıyla e, şimdi Suriye'de de böyle bir uzlaşma Çenevle yani, 2'ye gidiyor. Denevle 2 ne demek? İşte bu e, Suriye'deki oluşumları e, eski yönetim ve varolun oluşumları e, bir arada tut, tutacak e, bir yapının oluşturulması ve ABD Rusya'nın bu iki egzenin anlaştığı çerçeve içerisinde bir birlikte yönetim anlayışı. Burada Türkiye'nin hesapları hem e, açıkçası e, Batı eksenli e, süreçte ee, uygulama rolü, e, uygulayıcı rolü e, ve buradaki inisiyatif ortadan kalktı ve yeni oluşumda da e, açıkçası ortada kalan bir Türkiye. Yani iflat eden bir politikayla karşı karşıyasınız. Ee, e, bakın iki buçuk yıldır yapılan şeyler sonuçta el destekleyen bir Türkiye e, konumunda. Bu aynı zamanda e, bir taraftan da Kürtler açısından da yeni bir duruma işaret ediyor. Yani dört ülkede yayıldı ee, ona geçmeden önce şeyi de koyalım bu uzlaşma beraberinde İran Birleşik Devletler görüşmesini getirdi yani Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri uzlaşınca e, iki dışişleri bakanı İran dışları Amerika Birleşik Devletleri yıllar sonra bir telefon görüşmesi yaptılar. Maliki'yi Obama aradı ya Obama Maliki'yi Ruhani'yi Ruhani bir şey, e, İra, İrandan... şey, lider, Irak şey lideri e, ha, Irak şeyi lideri. Ah, Irak şeyi lideri, maliki. Enderi evet. e, de, Yani onunla bir şeyler başladı. Yani bu uzlaşmuyor sonuç. Çünkü Irak yemiyor e, ve sonuçta sürekli Birleşik Devletleri Batı şeyini e, yani bir, bir bir anlamda bu süreç içerisinde e, kullanıldı da Türkiye. Yani ama bu politika değişirken bunun e, Farkında var olması lazım ki yani Rusya'da Amerika'nın anlaştığında Türkiye bu denklemin dışında e, kalacak. Benim tekimde e, Mevcut ona işaret edeyim. Evet, Ali Bey bu Kürt cephesine geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Yani geçtiğimiz hafta içerisinde iki haber vardı. Bunlardan bir tanesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamanın içerisinde vardı. Ee, Suriye'nin kuzeyindeki Azaz bölgesinde etkin olan Irak-Şam İslam Devletleri Örgütü mevzilerine top ateşi, obüsle top ateşi düzenlendiğini açıkladı Genelkurmay Başkanlığı Türkiye tarafından. El-Kaide mevzilerini. İkinci haberde yine Suriye'den El-Kaide'ye ya yakınlığı olarak bilinen bu Tugayların bir araya geldiği Kuzey Kasırgası Tugay'ından 85 örgüt üyesinin Suriye'den Türkiye geçerek demir ışık hudut karakolundan Türk, Türk yetkililere teslim olduğu, yani teslim olmak tırnak içinde söylemiyorum bunu, bu şekilde geçiyordu. Teslim olduğu haberi vardı. El-Kaide bağlantısı olan örgüt üyelerinin silahlarının teslim alınarak kilis il jandarma komutanlığına teslim edildiği haberi vardı. Daha önceden böyle argümanları görmüyorduk. Ne teslim edildiğine, teslim olunduğuna dair bu militanların ne de El-Kaide e, saflarının obüsle vurulduğuna dair. Ama şimdi değişen bir retorikten bahsedebilmemiz mümkün mü aynı zamanda Türkiye'nin Suriye e, politikası ki, içerisinde? Tabii ki. Yerniklerin şunu söylemek yani e, görünen çocuk kullanımızı istemez Ortada net bir durum var Orada e, Özgür Suriye ordusundan Suriye muhanevitinden kopmuş e, 150 bin civarında olduğu söylenen Radikal İslamcı bir yapılanmayla karşı karşıya Dünya her tarafından gelen Türkiye'den de iten Şimdi bu Radikal İslamcı yapılanma zaten kendisini Türkiye'ye ...kendisiyle olan ilişkileri... askıya alma hamlelerinde gösterdi. E, Somali de gösterdi. Değil mi? Evet. Geçirdi, Sonra Reyhan... ...neydi? Evet. Diğer e, sınır kapısı neydi? Şimdi bunlar... E, ...tabii... E, bir, bir, bir, e, ...bu süreçler çok böyle birbirleriyle... E, ...soğuk sıcak ayrımı... ...çerçevesi içerisinde... E, ...ayıştıramazsınız. E, geçişleri vardır, akımları vardır... Dolayısıyla e, bu mesele böyle bak. Ama şu var, Türkiye bu bu, bu süreçte hem e, inisiyatifi e, tamamen kaybetmiştir ve kullandığı inisiyatif yanlıştır. Ve bugün e, iki hegemon ekser diyeyim, e, burada bir uzlaşma çabası içerisindedir ve belli konularda da uzlaşmıştır. Bu uzlaşma da yani zaten e, e, yıllar önce de em, e, iyi hatırlarım, pek çok toplantıda Rusya, bu işin çözümü için Rusya ile Amerika'nın anlaşması lazım ee, sonucuyla karşı karşıya çıkıyor. Niteki bunlar sonunda Birleşik Devletler demin söyledi Burak Tecrübesi. Suriye muhalefetinin Esad'a değişemeyecek yani e, Esad'dan beter bir muhalefetle karşı karşıya kalması e, artı yani bir şekilde e, içinde bulunduğu konjonktür e, burada bir inisiyatif şu ya da bu nedenle koymayı İmkansız kılıyor ve siz Rusya ve Çin'le anlaşmadan burada ilerleme kaybedemiyorsunuz. Dolayısıyla eninde sonunda Rusya ile masaya oturup birlikte yönetimi ne razı oldular Bilimsel san ki İran, Irak'ta şu şey öyle öyledi. Bizim Güney Irak dediğimiz yerde İran şey etkisi vardır, oradan Rusya ve Çin etkisi vardır. Başlıyorlar koridorunda. Bu tarafta da yani iki hegemon yapı diyelim. Burada bir uzlaşma sözü. Bu, burada da piller e, uzlaşınca çimenler ezildi. Türkiye ve Erdoğan yönetimi yani tüm bu dış politika bu şu ülke üzerine uygulanan inisiyatı e, e, açıkçası e, paramparça bir durumla karşı karşısında. Zaten Hakan Fidan vesaire bu olaylara baktığınızda da bunun e, perifelesinde döndüğünü Göreceksiniz. Çünkü e, hiçbir zaman e, Birleşik Devletler e, İsrail'in e, güvenliğini ortadan kaldıracak bir e, radikal İslamcı yapıya e, tercih etmez. E, ve nitekim tüm bu etkenler iki e, büyük eksenin ek, bu konudaki uzlaşmasını getirdi. E, Türkiye'de bugün bunun ciddi e, iç ve dış sancılarını ki daha da önümüzdeki bir dönemde iç sancıları Devam edeceğimiz e, düşüneceğimiz düşünebileceğimiz kolaylıkla e, durumlarla karşı karşıya kalacak. Ve çünkü burada denklemin düşünetildiği ve ciddi bir e, şeyle e, karşı karşıya. Ve, e, şunu da görmek lazım. Kürtler açısından da bölgede dört ülkede Kürtler var. İran Kürtleri ki İran Kürtleri de e, e, belirli e, diyaloglar içerisinde son dönemde girdiğini teşekkür ederim tarafta Bargani, yani Güney Kürdistan'da bir devlet var. E, PYD'nin içinde bulunduğu bir e, yeni bir Suriye oluşumunun içerisinde e, özel bir e, yapının ortaya çıktığını görüyoruz. ve Bu arada da Öcalan'ın bu dört ülke için söylediği her ülke kendi e, sınırlar içerisinde demokratik özellik e, çerçevesi içerisinde kurgulanmalı dediği bir e, öneride de bulunuyor. Şimdi aslında bu çerçevede baktığımızda e, uzunca bir süredir e, Güney işte Barzani yönetimiyle PYD arasında bir gerilim yaşandığını görüyorsunuz. Sınıf kapısı kapalı biliyorsunuz. E, çünkü sonuçta PYD Esad yönetimi e, ile ki Esad yönetimi e, Kürtlerin e, hiç tanımadığı haklarını bu süre içerisinde e, tanıdığı vatandaşlıklarını geri verdiği gibi önümüzdeki dönemde kurgulacak bir Suriye devletinin önemli bir özellik parçası olarak da e, görüyor. Şimdi burada e, karşılaşılan şeylerden biri, iki cephenin yani Suriye üzerinde cephenin bir tarafında işte ABD Batı devletleri e, tabi burada Melkurcistan'da yer alıyor. Ama diğer tarafta yani e, İran, Rusya, Çin ekseninde yani Esad'da onun yanında. E, ama burada PYD'de de Esad'la yakın. Dolayısıyla iki Türk grubu arasında, yani Kürtlerin kendi arasında da bu cepheleşmenin e, dünkü ve bugünkü sorunları e, yaşanıyor. E, dolayısıyla mesela geçen e, şeyin, e, Kürtistan Demokrat Partisi'nin PYD üzerinde, anlaşmazlık noktaları ciddi sürecine, e, de ve e, sınırı kapamış durumda. Dolayısıyla e, Kürtler açısından da önümüzdeki bu e, yeni dağılımın, yeni uzlaşma sonucunu, geçici dengenin ya da e, şu anda neye çalışan düzlemin e, Kürtler açısından da belli problemleri olduğu e, görülüyor. Hem Türkiye Kürtlerinin PKK'nın PYD üzerindeki etkisi aynı zamanda Yunan Demokrat Partisi ile PYD arasındaki ilişkiler açısından. Dolayısıyla önümüzdeki dönem e, bu e, iki etlerin uzlaşması sonucunda ortaya çıkacak yapı e, tüm ile bölgedeki tüm aktörleri e, etkileyecek nitelikte gözükmekte. Evet. Bir de tabii burada. Afiyet Evet burada bir de işte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri basınında David Ignatius'un da yazısında çıkan Wall Street Journal'da işte bu Hakan Fidan aleyhindeki haberlerin temelinde de MIT'in İran'la işbirliği yapması ve Mossa'da ilişkin bazı bilgileri bu ülkeyle paylaşması yatıyor diye de haberler var. Yani MIT'in İran istihbaratıyla yakın ilişkiler kurmasına tepki gösteren Amerika Türkiye'nin talep ettiği Predatörleri, bu insansız hava araçlarını Ankara'ya teslim etmekten vazgeçti diye de bir haber var. Şimdi şöyle yani bu meseleyi herkes bir yorum getirebilir. Ee, tabii bu e, Suriye politikası, İsrail politikası çarşı içerisinde de bakmak lazım. Ben yani Birleşik Devletlerle tabii ki Birleşik Devletler'in e, resmi e, temsilcileri... E, Direkt bir açıklaması yok. Ya Birleşik Devletler temsilcileri bu dünyada böyle işliyor. Bir basın üzerinden bir mesaj vermeye çalışıyor ya da içindeki e, gruplar e, bir mesaj vermeye çalışıyor. Tabii ki Türkiye ile Birleşik Devletler hükümeti içerisinde e, istemeyen yaklaşım dış politikayı onaylamayan Türkiye'nin dış politikasının sahibi olan ilişkilerini İran'la Türkiye İran'la ilişkileri her zaman ballı lokma tatlısı olmadı. Onu da bir kenara not etmek lazım. E, halen de bile değil. Kış geliyor istediği zaman kesiyor. Yani onda e, gazı kesebiliyor. Böyle ballı lokma tatlısı bir ilişkisi yok Türkiye'nin İran'la. Zaman zaman denedi. Suriye meselesinde de papaz oldu. Yani e, şu, şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Hakan Fidan çok değişik bir müddetmiş de i̇şte şöyle. Yani yıllardır bürokrasiyi izleyen bir şey Yani bir Başbakan özel kalemi gibi çalışıyordu. Her gün her yerde ortada bir e, yapı. E, bunun nedenleri m, ayrı bir konuşma konusu olabilir. Bu kişinin daha 60'lı olurken bir sayılı basında çıkan e, bir yorum vardı. İran yanlısı bir insan diye. Bu, bunun, bunun dayandığı temel nokta da düşün. O zaman Ankara kulüplerinde bu konuya e, bakmıştık. E, İran devriminden etkilenen genç e, siyasi İslamcılar var. 1979-80, 81 yıllarını hatırlayın. Türkiye'deki bu çok etkiledi İran devrimi. Türkiye'deki siyasi İslamcıları bugün muhafazakar demokratlarını. Hakan Fidan da o e, ekolden gelen insanlardan biri o zamanlar e, üniversite öğrencisi olabilir. Yani buradan etkilendi. Bu Türk İstihbaratı'nın da bilgisi dahilinde. E, İsrail İstihbaratı'nın herkesin bilgisi dahilinde bir konu olsa gerek ki Hemen akabinde e, filan hakkında İran yanlısı bir müsteşar geldi diye bir yayın yapıldı. Ve akabinde de zaman zaman işte bilgin olaylar yaşandı. One minute'lerden tutun da e, Suriye meselesi, İsrail'le mavi marmara olayları vesaire vesaire. Şimdi burada şunu görmek iki şekilde okumaklar. Gerçekten rahatsız olanlar var bu Türkiye'nin bu politikalarından. Bunu ima ediyorlar. Aynı zamanda Birleşik Devletleri yönetimini de kafasına külah geçirdiler. Torbayla bağladılar. O ben bu yana hiçbir şey e, sensiz gibi olmayacak dendi. Yeniden stratejik ortaklıklar o süre içerisinde konuşuldu. E, biri, her şey yandı, bitti, kilodur. Yani Böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye batı ekseninde e, kendisini alıkoyabilecek e, bir pozisyonu tarif etmişti. Buna ilişkin denemeler e, çeşitli kesimlerce AK Parti içerisinde de e, bu tür denemelerin, bu tür oldu. Muhakkak. Yani e, bu konuda e, fidan e, meselesinde meselenin bir tarafı da e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, iç yapısında e, tabii ki bilmiyoruz bu gizli teşkilatlar bunlar ama geçmişte bildiğimiz bir şey var. İsrail'de Amerikan İstihbarat Teşkilatı Türkiye İstihbarat Teşkilatı'nın içinde adeta e, ona yörüngeye oturtan bir yapıda uzun 10 yıllar boyunca devam etmiş. E, bunun örneklerini çeşitli programlarımızda yoktu ama bunları çeşitli vesibelerle belgelerde ortaya koymuştuk. 1950'de, 60'lı yıllarda İsrail Sipahiyat Teşkilatı'nın CIA'nin, Türkiye Sipahiyat Teşkilatı'nın binasını, kirasını bile ödediği, ikinci, üçüncü maaşlar verdiği, mütelemanlarına bunları ortaya koymuştuk. Şimdi bunlar, bakar ki eskisi gibi değil, İsrail olmadı mu Burada Birleşik Devletleri içerisindeki gruplar Bunu en iyi okuyan AK Parti de bulucu geçirecektir. Yani bu bataktan çıkmanı çıkarabilen yapı AK Parti içerisindeki yeni yapılanmayı da götürebilecek ve gerçekleştirebilecektir diyelim. Evet. Yani evet. bunun bir şey olacak Bunu kim toparlar Bu dış politika bu, bu bölgesel politika meselesi, bir Bu sözcüğün içinden çıkılmasını Evet Abdullah Gül bu işi toparlar Daha ılımlı meseleye daha şey yaklaştığı e, Görülen bir şey Bu da bir konuşulan faktör daha ev, Evvel ezel söylüyorduk ama bu Suriye politikasına Bağlanıyorduk Yani bu bunun getirdileri ve götürüleri Önümüzdeki dönem hükümet seçimler Ve AK Parti dinamikleri üzerinde özellikle etkilebilecek. Çünkü muhalefetten bu konularda hem Kürt sorununun çözünü, ilişkin paketler ve Suriye gibi meselelerde e, çok böyle iç açıcı yaklaşımlar gelmediği görülüyor. E, ve bunun yine bu muhafazakar arayan içerisindeki dinamiklerin e, toparlayabileceği, dönüştürebileceği bir yatağa girmesi muhtemeldir diyebiliriz. Yoksa gerçekten e, iç bir e, tablo değil. E, doğru okunmuş, doğru dizayn edilmiş bir şey yok. Ve normal şartlarda bu işin bürokratik ve siyata sorumlularının da açıkçası e, ayrılması lazım. Yani Burada ciddi bir söz konusudur. Bir, bir başarısızlık söz konusudur. Zarar söz konusudur. Başbakan, dış bakanı ve İlk müsteşarı da burada direk sorunlardır. Yani bunların siyasi e, faturası, ibrokratik e, faturası e, normal şartlarda önümüzdeki dönemde çeşitli şekillerde çıkabilir. Evet. E, bu yani Sayın Erdoğan'ın e, güçlendirilmiş başkanlık önerisinden vazgeçme süreci başka türlü siyasi takip edilmiştir. ...bazı e, gelecek beklentisi olan AK Parti e, sözlü şeylerinin yerine daha farklı oluşumların çatıda ortaya çıkması muhtemeldir e, diyebiliriz. Evet. Peki Bir an para daha... havası toparlaması yapmaya çıkacak. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya evet. devam edeceğiz. Görüşmek tamam. üzere Ali Bey. Görüşmek Olacak üzere. Ederim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik çık